Sevgili Hayal Tacirleri dinleyicileri yeni bir programla daha karşınızdayız. Mikrofon başında ben Zeynep Özler. Bugün stüdyoda çok değerli bir konuğum var yine. Aslında çok uzun süredir konuk almayı istediğim bir isimdi. Sayın Profesör Ayşe Kadıoğlu bizimle birlikte bugünkü Hayal Tacirleri programında. Kendisi akil adamlar grubu üyesi Avrupa Konseyi bünyesinde oluşturulan ve birlikte yaşama 21. yüzyıl Avrupa'sına çeşitlilik ve özgürlüğü birleştirmek isimli bir rapor sundular. İstanbul'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde 11 Mayıs 2011 tarihindeydi bu raporun sunumu. Medyada yer buldu aslında ama rapor gerçekten çok önemli bir rapor. Bugünün Avrupa'sına dair önemli izlenimleri, önemli öneriler sunan bir rapor. O yüzden o yüzden bugünkü programımızı Sayın Kadıoğlu'nun da hazır bulmuşken stüdyomuzda raporu etraflıca konuşmak ve Türkiye-AB ilişkilerine dair de tespitlerini bizimle paylaşmasını isteyeceğiz. Sözü fazla uzatmadan ben konuğuma döneyim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi hocam bahsettiğimiz rapor aslında birlikte yaşama üzerine bir rapor ve Avrupa'da artan hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa dair önemli tespitler sunuyor. Bu artan hoşgörüsüzlük özellikle romanlara, göçmenlere tabii tırnak içinde göçmenler demişsiniz. Müslümanlar özelinde daha da aslında hoşgörüsüzlük zemininden bahsediyoruz. Ve bütün bunların temelinde de aslında göç korkusunun hakim olduğunu görüyoruz. Yani bir yandan göçünlük bir ...bir güvenlik tehdidi olarak algılanması hem refah devletine hem üç güvenliğe örneğin artan suç oranlarından e, vesaire. Ve aslında homojen varsayılan kültürel kimliğe, ulusal kimliğe dair bir saldırı olarak algılama eğitimi var. Diğer taraftan da Avrupa düzeyinde göçe duyulan ihtiyaç e, artık e, dillendirilir hale geldi diyelim. Raporda da bu açık bir şekilde yer alıyor. Neredeyse gelecek 50 yılda 100 milyon kadar göçmene ihtiyaç duyuluyor Avrupa'daki bugünkü büyüme düzeylerinin evet. sürdürülebilmesi ve daha da ileriye taşınması açısından. O yüzden aslında ilk sorum Avrupa'da neler oluyor diyerek başlamak istiyorum ben. Evet. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bir kere her şeyden önce bir yani yükselen bir tahammülsüzlük var. Hani farklılığa karşı bir tahammülsüzlük var. Tahammülsüzlük görülen, hani tahammül edilemeyen gruplar arasında romanlar var, göçmenler var, Müslümanlar var. Ve... Yani bu, bu biz bu raporda da zaten ilk olarak hani bu tespiti yaptık ve bu tespitten yola çıkarak birazcık hani bunun nedenleriyle ilgili bir şeyler söylemeye çalıştık. Ondan sonra da bununla ilgili ne yapılabilir? Yani bu üç soruyu sorduk. Hani bir ne oluyor onu sorduk. Sizin bana ilk sorduğunuz soru biraz nedenleri nedenlerini daha kısa tuttuk aslında. Sonra da bununla ilgili ne yapılabilir üzerine e, kafa yorduk. E, hani işte ne oluyor diye bana siz sorunca e, işte bir kere her şeyden önce bu yükselen e, tahammülsüzlük var bu gruplara e, yönelik olarak. Evet. Bunun yanı sıra ayrımcılık söylemi olan siyasi partilerin yükselişte olduğunu görüyoruz. Yani bu da bir tespit. Şu anda Avrupa'da ne oluyor dediğimizde bence bu önemli bir tespit. Çünkü son zamanlarda yapılan çalışmalara baktığımızda örneğin Fransa'da Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı Ulusal Cephe Partisi... Bir araştırmada e, hani bugün seçim yapılsa e, kime oy verirdiniz gibi bir soru sorulduğunda en yüksek e, oy oranını alacak parti çıkmış. Yüzde yirmi sanıyorum işte e, Sarkozy'nin partisi yüzde ile arkadan gelmiş işte sosyalistler de oraya daha düşük sosyalistler biraz daha düşük e, sanıyorum. Bu araştırma yayınlandığında bu Dominik Strauss-Kahn'la ilgili olan skandal patlamamıştı henüz. IMF Başkanı'nın biliyorsunuz işte herkes biliyor bugün bir Amerika'da bir skandal ortaya çıktı. Evet. Şimdi o zaman deniyordu ki hani bu böyle çıktı ama hani Dominik strauss gelecek ve e, Sosyalist Parti'nin başına geçecek. Dolayısıyla yani Sosyalist Parti'yi de uçuracak. Yani bu beklenti vardı. Şimdi tabii garip bir durum oldu. Ee, yani tabii ki gene e, so yani, bir yenilenme e, olacaktır yani Sosyalist Parti içinde ama... E, yani bu şaşırtıcı bir sonuçtu mesela. Yani ben ayrımcılık e, artıyor derken... Yani ...ben sonuçta siyaset bilimciyim. E, onu siyasette izlerim. Yani ben ona bakarak söylüyorum. E, e, ve e, bu ayrımcı söylemi olan siyasi partiler yükselişte. Hollanda'da da e, biliyorsunuz işte... Wilders fenomeni. Evet, Wilders firm, evet Evet. O da mesela e, yani Özgürlük Partisi... E, üçüncü parti oldu ve hükümetin kuruluşunda son derece etkili oldu. Bunlar ilginç durumlar. Yani şimdi Wilders mesela hakikaten bir fenomen. Oyların neredeyse yüzde on beşini aldı bu Haziran 2010'daki seçimlerde. Yani sonuçta Kur'an'ın yasaklanmasını isteyen, e, yani nefret söylemi e, oldukça hani duruk noktasında e, olan bir siyasi parti liderinden e, söz ediyoruz. E, bir noktada İngiltere'ye girmesi de yasaklanmıştı e, evet. hatırladığım kadarıyla. Daha Doğru. sonra bu yasak kalktı. Bozulmuş bu yasak ama mesela Amsterdam Temiz Mahkemesi tarafından verilmiş bir mahkeme kararı da var. Evet. E, ayrı, nefret ve ayrımcılığı teşvik nedeniyle. Evet, evet, temiz evet. Yani Wilders üzerine uzun konuşulur Wilders gerçekten bir fenomen olmuş durumda ben bir iki konuşmasını e, e, izledim ki şeyden e, hani in, internetten girip izleyebiliyorsunuz yani konuşmalarını izledim. Ve gerçekten konuşmasındaki vücut dili de e, insanı oldukça şaşırtıcı e, hatta biraz da korkutucu, korkutucu e, evet. bir durumu var. Yani, e, yani o bir fenomen zaten e, belki onun üzerine daha konuşulur Wilderys üzerine. E, çünkü Wilderys bir yandan da tabii e, işte e, hakkında davalar açılınca e, e, ilginç bir şekilde... ...bir ifade özgürlüğünü savunan bir kişi gibi de konuşuyor yani bu konuşmalarında. Hani sanki ifade özgürlüğünün en önde gelen savunucularından biriyle karşı karşıya ermişsiniz. Zannedebilirsiniz kendinizi yani o tür konuşmalar yapıyor. Öyle ki bir noktada hani insan unutabilir ki bu kişi... Kur'an'ın yasaklanmasını istiyor. Ee, hani son derece e, anti-Müslüman e, bir söylemi var. E, ama işte bu yasaklar e, sonuçta e, ortada yani işi karıştırıyor. Yani e, bu nefret söylemi üzerine hareket eden insanların konuşmasını yasakladığınız zaman... Ee, ...o zaman kahraman haline gelebiliyorlar. Yani bunun gibi başka örnekler de e, var. O yüzden aslında raporun aslında temelinde bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ruhunu çağırma. Evet. Ona atıf var ve e, dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü arasındaki bu muhtemel çatışmayı önlemenin e, yollarına da değiniyorsunuz. Evet, evet yani... Bence e, raporun ayırt edici özelliği bu e, bir yerde. Zaten başlık da e, bunu ele veriyor. E, hani birlikte yaşamak e, diyoruz. E, ve e, hani ikinci bunun devamında da e, çeşitliliği ve özgürlüğü birleştirmek diyoruz. Yani sadece çeşitlilik veya sadece özgürlük değil, bunların ikisinin birlikteliği. Bu da bir yerde çok kültürlülük sonrası Avrupa'sında diyebilirim. Özgürlüğü yeniden masanın üzerine koymak. E, bu da nasıl e, yapılabilir? E, Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi'ni yeniden e, gündeme getirerek e, hani farklılık önemli farklılığa saygıyı e, öğrendik e, bunca yılda ama bu e, Farklı gruplarında e, hani bireyin özgürlüğüne e, saygı duymalarını önemseyen bir rapor. Yani ikisi birlikte olmalı diyoruz. Dolayısıyla biz özgürlüğü öne çıkarırken farklılıktan vazgeçelim demiyoruz. E, çünkü artık bir yerde bir hani post hani e, çok kötülük sonrası diyeyim mi? Evet. E, Avrupasında. E, ...temel hakları yeniden gündeme getiriyoruz, altını çiziyoruz. Çünkü Avrupa değerleri dediğimiz şeyin içinde bu var aslında. Evet, Şimdi özellikle dikkatimi çeken çok kültürlülük kelimesini ve kavramını kullanmaktan imtina ediyorsunuz raporda da. Bu bilinçli bir seçim tabii ki. Hatta Angela Merkel'in, David Camus'un, Nicolas Sarkozy'nin... ...çok kültürlülük öldü, çok kültürlülük iflası açıklamaları da bir yandan var. Yani farklı göç ve göçmen geleneğine sahip ülkelerin e, üç farklı liderinden bu yönde açıklamalar yapılmıştı. Ve e, çok kötülük yerine dediğiniz gibi birlikte yaşamı e, öne çıkartıyorsunuz. Burada e, aslında bu bilinçli tercihte de demin bahsettiğiniz gibi bu bireyi e, ön plana alan... ...çünkü mesela Hollanda'da bir süre yaşadığım için biliyorum... E, çünkü Hollanda modelinden bahsedilirdi orada mesela çok kültürlülüğün yüceltildiği bir anlayış hakimdi 1990'lara kadar özellikle. Fakat sonradan özellikle bu pillerizasyon yani mezhepleşmeyle konsesyonel demokrasiyle de bağlantılı olarak kültürleri dondurma ilmi. Olduğunun, çok hani kompartmanlara hapsetme, o akışkan yapısının e, teslim etmeme gibi bir anlayış olduğu varsayılarak tabii başka bir aslında kulvara geçildi bir yandan. Yani göçmen politikaları sıkılaştırıldı bu sefer. Ve mesela uyum testi adı altında bunu ilk uygulamaya koyan ülke oldu hı hı. E, Hollanda. O anlamda da e, orada da yine ince bir denge var dediğiniz gibi. Aynen öyle. Ee, çok kültürlülük e, ifadesini... E, raporda hani e, kullanmamaya karar verdik ama bunun üzerine tabii çok büyük tartışma e, yaptık. E, çünkü kullanılan e, herkesin hani e, kullandığı bir kavram sonuçta bunu terk ettiğiniz zaman e, yani bu doğru da olabilir yanlış da ama işte bunu izah edebiliyoruz. Şöyle diyoruz yani birçok insan e, farklı anlamlar yükledi e, çok kültürlüğe e, ve e, Öyle bir noktaya gelindi ki özellikle İngiltere'de bu çok öne çıktı. 2008 yılı bunun zirve yaptığı yıldır çok kültürlülükden çok hukukluluk anlaşılmaya başlandı. Yani birbirine değmeyen... Ee, hani Paralel, paralel e, toplumlar evet, demişsiniz. E, paralel toplumlar, yani, e, hayatlarını paralel yaşayan, birbirine hiç e, temas etmeyen e, gruplar e, anlaşılmaya başladı çok kültürlükten. Şimdi biz bunu anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz, o tartışmaya hiç girmiyorum. Çünkü literatürde de çok kültürlüğünün farklı bir sürü tanımı var. E, ama bunların hepsini bir kenara koyduk ve biz e, dedik ki... Bu birlikte yaşamak olsun. E, birlikte yaşamak e, kavramı e, işte convivencia da diyor deniyor işte İspanyolca'da ki onun da işte tarihi temelleri olan da bir kavram. Yani convivencia üzerinden girdik zaten tartışmaya. Yani İspanya'da 711 ile 1492 arasındaki yıllarda 700 yıl boyunca yaşanmış olan döneme deniyor convivencia işte Müslümanların, Hristiyanların, Musevilerin birlikte bir armoni içinde birlikte var olabildikleri bir yapabildikleri yaşadı. Biraz da oradan yola çıkarak bunun adı birlikte yaşa oldu biz burada bunu söylediğimizde iki şeyi yapmamaya çalışıyorduk bir Tabii ki asimilasyonu eleştiriyoruz yani asimilasyon Hani artık zaten kimsenin kabul etmediği bir kavram yani literatürde de çok eleştirilen ama bu bunun hani öteki tarafta da çok hukukluluk yönüne kaymasını da eleştiriyoruz. Yani Birlikte yaşamak hani demek ki yani ne asimilasyona prim vermek oluyor ne de çok hukukluluğa prim vermek oluyor. Bu zor bir iş yani üzerinde çalışmak gerekiyor. Bu çok hukukluluk tartışmasını ben epeyce izlemiştim İngiltere'de. Gerçekten orada garip bir şey yani şu aile gibi konularda mesela aile içi anlaşmazlıklar işte evlenme boşanma bu tür konularda İslam konseyi var hani o devreye girsin o kararlar orada verilsin deniyordu ama tabii bunu söyledikleri zaman Müslümanlar diyorlardı ki yani burada da haklı bir yön vardı. Ee, zaten e, hani bir takım e, e, beddin denilen bir takım başka mahkemeler var. Musevilerin bu tür konularını çözen yani zaten bu e, hak verilmiş aslında biz de aynen bunu istiyoruz diyorlardı Müslümanlar. Yani Musevilerin böyle e, bu tür e, mahkemeleri var e, İngiltere'de. E, orada tabii çok büyük bir tartışma vardı 2008'de. Yani ben onun tehlikeli bir yöne gittiğini hep düşünmüştüm. Şimdi işte bu rapor üzerinde çalışırken arkadaşlarla gördük ki hakikaten yani esas bizim ortaya koymak istediğimiz şey birlikte yaşamak, birbirine değerek yaşamak, ayrı hukuki yapılar içinde olmamak. Peki kısa bir müzik molası veriyoruz ardından sohbete devam edeceğiz. Evet, hayal tacirleri devam ediyor. Bu hafta stüdyoda konuğumuz Profesör Ayşe Kadıoğlu Avrupa Konseyi'nin tarafından, Akil Adamlar Grubu tarafından oluşturulan Birlikte Yaşama konulu rapor üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Rapor çok önemli bir noktalara temas ediyor ve ana hatlarıyla süremiz el verdiğince bunları konuşmaya gayret ettik. Biraz da tabii Türkiye-AB ilişkilerine, değinmek istiyorum. Ben gidişatı nasıl görüyorsunuz aslında onu öğrenmek istiyorum. Çünkü gerçekten kronik bir tıkanma hali çok uzun bir süredir var. Artık bu rutin fasıl açma kapama egzersizi de sona erdikten sonra heyecan ve isteğin de kamuoylarında azalmasına paralel olarak iyice bir tıkanıklık durumu hakim. Mesela seçimlere yaklaşık ama bu seçim süresinde AB üyeliğinin ne dair hiçbir ne bir söz ne bir vaat bu tarz tamamen gündem dışıydı hatta Türkiye'nin AB üyeliği zaman zaman Norveç modeli öneriliyor siyasetçilerimiz tarafından. O yüzden hem e, Avrupa konseyi düzeyinde yapılan tartışmaları Avrupalı meslektaşlarınızla kafa yoran bir isim olarak hem de bir siyaset bilimci olarak e, gidişatı nasıl yorumluyorsunuz diye sormak istiyorum. Evet tabi seçimde gündemde olmaması gerçekten önemli bir gösterge. Ben şöyle kendi kişisel birazcık da hani anılarımla bunu bağlayayım. 2005 yılında ben 3 Ekim 2005 günü bu bizim sabbatical dediğimiz akademide sabbaticalımı kullanmak üzere İngiltere'ye uçağa binip gitmiştim. Ve işte o, o gün uçtum Oxford'a gittim. Oxford'a geldiğimde ilk karşılaştığım insanlardan biri Calypso Nicolaitis'ti, bir de Timothy Gardiner. Bunlar işte Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen isimler o zaman. ...ve bana hemen sormuşlardı ne oldu diye... ...ben de, de demiştim ki uçaktaydım... ...çünkü o gün 3 Ekim 2005... E, ...yani müzakerelerin... E, ...hani başlama Aşağıdık. günü... E, ...uçaktaydım bilmiyorum dedim yani ne olduğunu... ...ama dedim hemen bir iki telefon edelim... ...öğrenelim... E, ...öğrendik ki işler pozitif... ...yani e, git, gitmiş... E, ...işte öğleden sonra saatleriydi... ...ve birlikte e, kahve içiyorduk... E, ...kahvelerimizi hani... ...kadeh niyetine kaldırdığımızı hatırlıyorum... Ve ben ertesi günü uyandığımda Oxford'da gazetelere bakıyordum işte orada bir dükkanda birdenbire Independent'ın kapağını gördüm. Ve kocaman Avrupa'nın yeni sınırları yazıyordu büyük manşette böyle. Ve bir büyük Türkiye haritası vardı ve AB'nin yıldızları Türkiye'nin doğusunda. Doğu sınırına konmuştu. Benim kuşağım için bu çok etkileyici bir şeydi. Ve ben ilk, yani Oxford'daki ilk günümde bunu kapıma asmıştım. Ve hep kaldı orada. Ama şimdi bambaşka bir noktaya geldik. Yani şimdi bir letarji, hani terk edilmiş bir proje haline geldik. Karşılıklı terk edildi bana sorarsanız burada AB'nin değerleri ve kimliği arasında bir yani durum var. Ben hep diyorum ki AB hani kendi değerlerini biraz terk etti ve kimliğe yöneldi. Yani değer, kendini değerler değil kimlik üzerinden tanımlamaya başladı. Bunun da ilk haberini aslında Aralık 2010'du. Bu Finlandiya, İtalya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları Aralık 2010'da bu International Herald Tribün'de ve New York Times'de bir ortak metin yayınladılar ve Türkiye'nin dışlanmasını eleştirdiler bu metinde. Ve orada şöyle bir şey dediler. Dediler ki hani Türkiye Avrupa'ya sırtını dönüyor mu sorusundan daha önemli bir soru var yani burada. Hani hep bunu konuşuyoruz ama. E, bu da Avrupa kendi değerlerinden vazgeçiyor mu? Yani bunu sordular. Yani ben de gerçekten bunu çok önemsiyorum. Yani bizim hani raporu da burada ona bağlarsam... ...yani Avrupa'nın değerleri bir, bir kere bu birlikte yaşamak e, e, hani düşüncesi var orada. E, işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bunu yani birlikte düşünmek e, e, önemli. Şimdi burada bir kimlikleşmeye gidildi. Yani Avrupa cephesinde de e, bu oldu. E, Biraz önce söylediğimiz işte artan tahammülsüzlük, ayrımcılık yani böyle bir yöne gidildi gerçekten. Türkiye cephesinde de işte buna tepki olarak bir artık hani adım atmama yani sonuçta Güney Kıbrıs'ın engellemediği fasıllara dahi dokunmama yani böyle bir yöne doğru gidildi. Evet. Yani tıkandı süreç tıkandı şu anda hani artık yani tıkanıyor mu kanıyor hani aşamalarını geçtik ve tıkandı diyoruz yani şu öyle bir noktaya geldik. Aslında bu rapordaki tespitlerinizden biri de bu lider eksikliği Avrupa'nın kaderini tayin edecek Hı -hı. vizyoner Hı -hı. liderlerin olmayışı ve hani bugün Avrupa'nın içinde bulunduğu krizler ortamında çok cephede savaşıyor Avrupa ekonomik mali kriz bir yandan. Mülteci evet. krizi bir yandan kurumsal kriz ve her şeyin de dediğiniz gibi kimlik krizi. Belki de e, lidersiz oluşuna bağlanabilir Avrupa'nın. Ve e, tekrar hani Türkiye'ye dönecek olursak belki bu Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışı ve kendi nerede konumlandıracağı Avrupa'nın izleyeceği yolda, yolda da yakından bağlantılı diyebiliriz herhalde. Değerler Avrupa'sı, kimlikler Avrupa'sından değerler Avrupa'sına mı gidecek? Evet tabii yani karşılıklı şimdi ne yapılabilir bu tıkanmış süreçte? Karşılıklı. Atım, adımlar atılabilir. Yani AB açısından yapılabilecek en önemli şey benim gördüğüm kadarıyla e, vizeler e, konusunda olabilir. yani o bir niyet göstergesi olarak okunabilir. E, o zaman hani, hiç futbolla ilgim yoktur ama niyese birden futbol diliyle söylersem Türkiye'de topa girebilir hani öyle bir laf vardır şimdi niyese o geldi aklıma evet. yani çünkü şu anda Türkiye oynamıyor oyunu hani bence bu vize konusunda bir jest AB açısından yani hani böyle biraz kolaylaştırma belki yani işi değiştirebilir ama pek o yöne gidilecek gibi görünmüyor çünkü daha geçtiğimiz ay e, İtalya ve Fransa'nın liderleri e, Berlusconi ve Sarkozy e, birlikte e, çıkıp, işte tabii onlar yasal olmayan göçe karşı e, bir e, hani birkaç söz söylediler ve Schengen'in geri çevrilmesi gibi bir e, noktaya, durum, geldi bir noktaya geldiler. Dolayısıyla pek hani vizeler konusunda yardımcı olacaklar gibi bir görüntü yok. E, ama burada bir tıkanma oldu. Şimdi Türkiye ne yapabilir? Ee, Türkiye de e, hani sonuçta Fransa'nın e, ve Güney Kıbrıs'ın hani engellemediği fasillara e, yüklenebilir yani. Onlar üzerinde çalışabilir. Sonuçta Türkiye aday ülkedir yani başvuruyu yapmış olan ülkedir. Hani belki böyle düşünülebilir. Çünkü sonuçta Kıbrıs'tan sonra tabii neden adım atalım sorusu da var. Yani o da bence meşru bir sorudur ama evet. böyle bir noktada işler. Tabii Türkiye bir yandan üzerine düşen geneleri yerine getirirken de Avrupa'da yaşanan tartışmalara Avrupa'nı Avrupalılar tarafından eleştirilen sizde daha evet. doğrusu Türkiye bir evet. Avrupa Konseyi üyesi olarak. Ee, Avrupa'ya değerlerini hatırlattı. Avrupa'ya değerlerini <gülüyor> hatırlattı. Siz de evet. bu akil adamlar grubunda e, akademisyen kimliğinizle, bir kadın akademisyen kimliğinizle var değil. oldunuz. Evet. Ee, çok önemli bir rapor. Herkese aslında raporu dikkatlice okumalarını salık vererek e, programımızı kapatalım. Ben tekrar çok teşekkür ederim konumuz olduğu için. Tamam, ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.